Ben ameliyat olmak istiyorum diş kapaklarından Protez takılacak, kalbimde stent var, bir de gözüme mercek takılacak. Bu takılanlar dinimizde o, oluyor mu yoksa dinimizde bir şey var mı, bir mahsuru. Protez ve stentin dinimizde yeri var mı, bir sakıncası var mıdır diye sorarsınız. Doğru mudur efendim? Evet, evet. Peki efendim hemen soralım hocamıza. Sizlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Hocam bu tip ameliyatlarda protez gibi stent gibi kavramların dini bir sakıncası var mıdır? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki tedavi yani Allah ey Allah'ın kulları tedavi olunuz buyuruyor ve kendi zamanında sevgili Peygamberimiz tedavi olmuştur kendileri efendim ve bir doktor da vardı. Peygamber Efendimiz'in zamanında Medine'de bir doktor da edinmişlerdi ve insanlara tedavi olmayı tavsiye ediyordu. Bu doktor da ayrıca dışarıdan gelen evet. birisiydi. İnsanlar tedavi olurlardı. Bu tür protezler veya sitent veya işte nakiller bunlar tedavi olmanın bir parçasıdır. İnsanlar böyle tedavi olma imkanları varken bu imkanları değerlendirmeleri gerekir. Bunların ayrıca... Belki arka planında şunu da sormak istemiş olabilir seyircimiz. Hı hı. E bunların protezlerin, stendin bunların insanın ibadet hayatına evet. bir maniası, bir manisi yoktur. Yani bundan herhangi bir sakıncısı yoktur. Günah, vebel herhangi bir şey yoktur. Hatta bazen tedavi olmadıkları zaman vebel altına girerler. Yani tedavi imkanı, i̇mkanı olduğu halde imkanı tedavi varken... Tedavi varken Tedavi olmazlarsa o zaman vebal altına girerler. Çünkü bugün tıp, doktorluk bir nimettir. En büyük nimetlerden birisidir. Tıp da son derece gelişmiştir günümüzde. Dolayısıyla insanlar tedavi olmaktan çekinmemeliler. Bir de bu sorunun arka planında şu da olabilir. Bazı insanlar diyor ki efendim, doktora gitmek, Kadere rıza göstermemektir. Halbuki bu son derece yanlıştır. Doktora gitmek de kaderin bir parçasıdır. Yani evet. biz Hazreti Ömer'in deyimiyle Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınmış oluyoruz. Dolayısıyla kader inancına bir aykırılık teşkil etmez. Şifayı veren doktorlar değil şifayı veren Allah'tır. Allah'tır. Bir kısım insanlar. Tedavi olmak isteyenleri diyorlar ki şifayı veren Allah'tır. Dolayısıyla doktora gitme diyorlar. Bu son derece yanlış bir şeydir. Halbuki doktorlar da Allah'ın kullarıdır. Allah'ın e, eğittiği efendim e, beyinlerine akıl zeka vererek e, bu imkanları verdiği kimselerdir. Evet. Yani bizim için birer nimettirler. O yüzden tedavi olmaya gayret edelim.